94.9 açık radyoda. yeni bir önce sağlık programında birlikteyiz. Bugün e, sevgili Betü üniversitedeki bir komisyonda görevli e, uzmanlık yönetmeliği hazırlıyorlar. Bu nedenle ayrılamadı ve ben programı e, tek başıma götürmeye çalışacağım ama Allah'tan çok ilginç bir konu ve e, çok da e, keyifle dinleyeceğinizi düşünün bir konuğum var. Sayın Doşan Doktor Gürkan Emre Gürcanlı. Bugün konumuz Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Emre diye size hitap edeceğim. Tabii. <gülüyor> i̇şte Kendileri İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşletmesi ana bilim dalında. Yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra aynı birimde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor ama Emre'nin işçi sağlığı ve iş güvenliği ilişkin pek çok yayını var. Kendisi halen toplumcu mühendisler ve mimarlar meclisi danışma kurulu üyelerinde sürdürüyor. Peki ben nereden Emre'yi davet ettim? Kısa bir süre önce yazılım yazılama kitabından çıkan İşleneceğin Herkesin Bildiği Bir Cinayetin Öyküsü isimli bir kitabı çıktı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine sınıfsal bir bakış alt başlığıyla. Ee, ve ben kitabı alıp karıştırdığım zaman çok ilginç olduğunu düşünün ve e, Sayın e, Emre Gürcandan rica ettim. Gelmelerini kırmadılar, geldiler. Kitap çok ilginç. Her şeyden önce... İki şeye çok şaşırdım söyleyeyim program başında. Birincisi ben bu konu işçi sağlığı konusunun daha çok tıp ya da biraz daha sosyal dallarla ilintili kişilerle konuşmaya alışmıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden böyle bir genç öğretim üyesinin konuyla ilgilenmesi ve bu kadar donanımlı olmasına hayret ettim. O benim cahilliyim. İkincisi de bir okur olarak gerçekten bunu söylemeden edemeyeceğim. Ben bu kadar iyi yazılmış böyle bir alanda dili bu kadar güzel olan ve bu kadar kolay okunan bir kitabı görmemiştim. Bir okur olarak ayrıca teşekkür Çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. bu, bu özelliğin <gülüyor> ötürü. Evet sözü fazla uzatmayayım sevgili Emre ile e, kitabın bağlamında oradan hareketle biraz işçi sağlığını ve Türkiye'de neler olup bittiğini konuşacağız. Ama ben ilk olarak şunu sormak istiyorum bir cinayetin övgüsü kitabın e, kısaltılmış adı diyeyim e, bu kazalardan cinayet ifadesine geçmek. Ağır bir ifade olmamış mı? Ee, ne düşünüyorsun? Neden böyle bir seçim e, hafif bile. <gülüyor> i̇lk önce ama şey Markez'e çok teşekkür etmek gerekiyor. Ondan çaldım tamam. aslında. <gülüyor> Kırmızı Pazartesi'lerde. Evet. Çünkü gerçekten şöyle bir hatırlarsak orada da herkesin işleneceğini bildiği bir namus cinayeti vardı. Ve kimse müdahale etmiyordu. Hı. Şimdi cinayetin öyküsü derken ilk önce biz e, neden cinayet, neden kazalar demiyoruz. Yani kaza kavramını biraz tartışmamız evet. gerekiyor açıkçası. Şimdi kaza kavramına baktığımızda yani birincisi aklımıza ilk önce gelen şey belirsizlik, evet. bilinemezlik, kader, çaresizlik e, ve bir masumiyet. Yani evet. o işle iştigal eden kişilerin tamamen dışında olan... İnsanın hmm. tamamen dışında olan ya yani bu benim inandığım felsefeye aykırı bir şey tabii, zaten. Tabii. Şimdi bir taraftan da kaza ve iş kazasını da birbirinden ayırmakta fayda var. Örneğin bir trafik kazasını veya yolda giderken kafamıza düşen bir saksıyı ki bu, bunda bile aslında evet. bir determinizm vardır hmm. kendi içinde ama bir iş kazasını biz incelerken şöyle bakmamız gerekiyor. Başı ve sonu belli olan bir süreç var bir üretim süreci var. E, aktörler belli, girdiler ve çıktılar belli ve biz tamamen bunu kontrol altına alabileceğimiz bir süreç aslında. Ve hala binlerce insan yaşamını yitiriyor. Sadece kazalarda değil meslek hastalıklarının aynı zamanda. Şimdi biz insan olarak acaba şu anki teknolojiyle şu anki teknik bilimsel bilgimizi bunları önleyemez miyiz sorusuyla başladı biraz. E, bir önleyebiliriz. Kesinlikle bunları önleyebiliriz ama biz bunu yapmıyoruz. Bilinçli tercihlerden dolayı biz bunu yapmıyoruz. İşte bu tercihleri biraz ben bu kitapta e, irdelemeye çalıştım. Yani söz geliyor, e, neden kaza kavramını irdelemek gerekiyor derken biz genelde reaktif davranıyoruz, proaktif davranmıyoruz. Yani bu da şu, bir kaza olduktan sonra biz vicdan muhasebesi yapıyoruz. Yazık ne kadar kötü oldu, işçiler ölüyor vesaire olmamalıydı. E peki neden oldu, nasıl oldu süreçlerini bizim çok fazla bakmadığımız ben görüyorum. Dolayısıyla kaza kavramının içerdiği belirsizlik, bilinemezlik vesaire aslında üretim ilişkilerine baktığımız zaman bunların hepsi bilinen şeyler. Bilinebilecek şeyler. E peki biz neden müdahale etmiyoruz sorusu gerçekten benim kafamı kurcalamaya başladı. Ve ee bu kaza kavramı yalnızca bir felsefi düşünceyle ortaya çıkan değil yani bugüne kadar... ...yaklaşık bine yakın e, iş mahkemesi ve ceza mahkemesi dosyasında bilirkişilik yap yaptım. Bir kamu hizmeti olarak. E, onun haricinde beş bin üzerinde e, sadece inşaat iş kazasını bizzat inceledim. Ve gerek doktora tezimde gerek e, akademik yayınlarımda. Ve ben artık şunu görebiliyorum. Yani siz bir inşaat şantiyesine baktığınız zaman... ...birisi işte orada doğanın katledildiğini görüyorduk Birisi e, bu bina bittiği zaman ne kadar kâr edeceğini Hı -hı. görüyor. Kimisi ne kadar kira alacağını görüyor ama... ...ben bir şantiye baktığım zaman gerçekten ölümleri ve yaralanmaları görüyorum. <gülüyor> Burada ne olabilir? Nasıl bir cinayet işleniyor? Bir işleniyor zaten. Hı -hı. E Şimdi bu kadar bilinen bir şeye biz neden müdahale etmiyoruz? Hı -hı. Demek ki bu kaza kavramı yanlış bir kavram. Burada göz göre göre bile bile işlenen e, bir cinayet söz konusu. Hı -hı. E şimdi nasıl müdahale edebiliriz konusu da apayrı bir konu. Evet. Burada da bizim açıkçası yanlış bir bakış açımız olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki şimdi bu konuyla en soldan veya toplumcu bakış açısıyla bakanlarda bile genelde şöyle bir bakış açısı oluyor. Evet önlemler alınmadığı için işçiler ölüyor. Hı -hı. Hayır sadece bu değil. Yani bu bir toplumsal olgu. Yani çok basit evet. bir örnek vereceğim. Yani çok fazla böyle uzatmadan Yok, basit efendim, bir örnek. Evet. Bizim akademik bulgularımızdan, örneğin inşaatlarda gerçekleşen kazaların analizi yapıldığında en fazla saat 11 ile 12 arası ve 16 17 veya 18'e doğru olduğu diyorlar. Yani bu ne anlama geliyor? Öğle yemeği öncesi ve mesai saatinin yakın saatlerde en fazla kaza. Neden kaza? Yük, yüksekte çalışıyor inşaat işçisi. Başı dönüyor, aç, şekeri kan evet. şekeri düşüyor vesaire pek çok faktör var. Yorgunluk faktörü var. Şimdi biz bu faktörleri bir inşaat mühendisi olarak benim değerlendirebilmem mümkün Tabii. değil. Sadece bir iş hekiminin de değerlendirebilmesi mümkün değil. Ee, şimdi ben şöyle bir soruyu soracağım herkese, tüm dinleyenlere de. Sekiz saat çalışan bir inşaat şantiyesi hayatlarında gördüler mi acaba? Hı. Peki dokuz saat çalışan gördüler mi? On saat çalışan gördüler mi? On ikiye, on üçe, kimi zamanlar on altı saate kadar çıkıyor. Hı. Ve ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan bir inşaattan söz ediyorsak, e, bu kadar çalışan e, bir insanın yorulmaması, dikkatinin vesairein dağılmaması zaten mümkün değildir. E bunun toplumsal boyutuna bakalım. Bu işçiler nerede kalıyorlar? Ee, Esenyurt yangınını hatırlayalım. Hmm. 17 kişi yanarak yaşamını tercih. Ee, neden yanarak yaşam? İşte gerekli önlemler alınmadı vesaire. Çok net bakın, uygun illiyet bağı kurmak vardı hukukta. Şimdi olayların silsilesine baktığınız zaman o gün eksi iki derece olduğu söyleniyor Esenyurt bölgesi. Eksi iki derecede siz ne yapmak zorundasınız? Isınmak zorundasınız. E, çadırda nasıl ısınacaksınız? Isınma tertibatı yok. Çok basit e, elektrik sobaları Hı. yakmak durumundasınız. Elektrik sobası yakıyorsunuz. E, çadırlarınız e, su Plert, geçiriyor vesaire. Yani. Yalıtımlar yapılmamış. Plastik çadır. Şudur budur. Yani olaylar birbirini öyle bir Hı. şekilde e, tamamlıyor Hı. ki. ve Gerçekten de sonunda bir cinayet gerçekleşiyor. Hı. Ve şimdi... Kim olursa olsun bir yere gidip baktığı zaman, eksi iki derecede çadırda kalan işçileri gördüğü zaman hemen aklına şu gelmeli. Burada bir yangın çıkabilir, burada bir cinayet olabilir gibi... Tüm bunlara baktığımız zaman bu, burada buna kaza demek açıkçası benim e, dilim Tabii. el vermiyor. Yani bu göz göre göre aslında hepimizin işleneceğini bildiği bir evet. cinayeti biz örtbas etmeye çalışıyoruz, göz yummaya evet. çalışıyoruz. Kitabın başlığı da bu nedenle e, çok doğru bir başlık. İşleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü. Peki e, birazdan e, hani neden bu önlemler alınmıyor, neden göz ardı ediliyor ama bir şey sormak istiyorum. Çalışanlar e, bu belki biraz ayrıntı ama Örneğin orada yaşamlarını yitirenler, son verdiğiniz örnekteki yangın sonrası yaşamını yitiren işçiler. İşçilerden filan bir talep gelmiyor mu? Yoksa onlar farkında değiller olamaz herhalde değil mi? Yani onlar çaresizlikten itiraz mı edemiyorlar? Şöyle aslında üç boyutu var. Bir çaresizlikten itiraz edememe boyutu. Yani Hı. bazı talepleri getirdiğiniz zaman gerçekten işsiz kalma korkusu var. Sendikal durumları. Sendikalı yani durumları. inşaat işçilerine baktığımız zaman sendika hemen hemen yok gibi. Hı. Kamuda yol iş. Evet. Türkçe bağlı yol iş. Ama onun haricinde neredeyse yok gibi. Yani örgütlülüğün hemen hemen olmadığı. Tamam. İnşaat ve Yapı işçileri Derneği yeni kurulan derneklerden bir tanesi. Ama yani gerçekten örgütsüz bir sektör olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bakın dikkat ederseniz işin toplumsal boyutu tabii, tabii, ister istemez tabii, tabii, ulaşmak tabii, tabii, durumundayız. Tabii, tabii, tabii. Bu birinci boyut. İkinci boyut işçilerin bilinçsiz olması vesaire hep söylenir. Evet. Üçüncüsü Teknik elemanların oradaki bilinçsiz olması vesaire, Ama bunların hepsinin ben tali neden olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nşaat sektörüyle ilgili bölümde biz e, göreceğiz aslında. Ee, örneğin bir inşaatta üretimde bir taşeron veya taşeron altındaki iş ekibinin tek yapmak istediği şey minimum zamanda işi bitirip parasını alıp çıkmaktır. Hı <gülüyor> hı. Dolayısıyla siz ona e, şu önlemi al dediğiniz zaman vesaire zaten kendisi almak da istemeyecektir haklı olarak. Ama iş güvenliği dediğimiz şey bu değil. Evet. İş güvenliğinde biz bilimsel olarak hep şunu söylüyoruz. İnsana en az inisiyatif tanınması gereken bir alandır bu. Evet. Yani ideal durum şudur. Küçük bir bebeği bir şantiyeye bıraktığınız zaman başına hiçbir şey, şey gelmemesi gelmez. lazım. Yani e, siz eğer inisiyatifi kişiye bıraktığınız zaman ben kendimden örnek vereyim. ...bazen şantiyeleri vesairede dolaşıyoruz... ...işte baret takılması en basit... Evet, evet. ...ve bizim yani en... ...alt sırada gördüğümüz önlemlerden bir tanesi... 50 derece sıcak... ...o bareti takmazsınız... <gülüyor> ...takamazsınız... Yani ...onu kafanızdan çıkartıp atasınız gelir... ...çünkü Anladım. kişisel koruyucu dediğimiz şeyler... ...gerçekten iş güvenliğinde bizim açımızdan... ...en son aşamada yer alır... ...ve hem... ...sizin hareketin... ...hareket serbest... ...engeller... Hem de yani bir noktadan sonra sıkılırsınız, bunalırsınız vesaire. Yani çok basit bir örnek yani yine çok uzatmadan. Hayır lütfen. Silikosis ile taşlama <gülüyor> işçilerinin başına gelendi. Şimdi biz bunu nasıl önleyebiliriz? E, maske vererek mi? Hayır. En azından bir astronot kıyafeti gibi evet. bir kıyafetle e, orada çalışmaları gerekir. Ama ben buna da karşıyım. kod taşlamayı ortadan kaldırdım <gülüyor> Yani bizim bilimsel risk yararsında ilk yapmamız gereken şey... Eğer bir iş tehlikeliyse onu kaldırın. Asbestten evet. de e, Bahsiz, bahsedeceğiz. Evet. Asbest de bu şekilde. 2010 yılında biz kaldırdık bunu. 2010 Hı. yılına kadar zararlı değil miydi? Neden biz bu kadar Hı. bekledik? Veya dünya neden 1990'ların e, ortalarına kadar bekledi? Zararlıydı. Yerine niye başka bir şey koymadık? Bu sorular e, beş çok şey geliyor beş aslında. Geliyor Ve toplumsal aslında. boyutunun da Hı -hı. aslında çok çıplaklığı ortaya seriyor. Bu e, işte iş güvenliği, iş kazaları dendiğinde... Daha sonra biraz daha günümüze ve ülkemize döneceğiz olup bitenler ama yine kitabınızdan öğrendiğim kadarıyla Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 2009 yılı açıklamalarına göre her yıl yaklaşık 2 milyon 300 bin insan Hı -hı. iş kazası ve meslek, meslek hastalığı nedeniyle yaşamını itiriyor. Bu korkunç bir rakam. Evet. Türkiye sayılarına birazdan bakarız. Orada bazı işte artışlar, azalışlar falan o nereden baktığınıza bağlı olarak da. Ee, işte SGK'nın tanımına uyup uyumamasına elintili ama Şu biraz tarihinden, gelişimden bahseder misiniz? Ee, onu isteyeceğim çünkü e, kitabınızda bu çok önemli bir bölüm ve çok da keyifli anlatılmış yani Vahşi Kapitalizm Dönemi hı hı. ve sonraki dönemler Nereden nereye geldi evrensel olarak bu iş, e, işçi sağlığı ve iş kazaları ile ilgili haklar, kazanımlar? Şimdi açıkçası yani ben kitabımda üç dönem evet. vahşi kapitalizm dönemi, Sovyetler Birliği'nin kuruluşu, Ekim devrimi ve Avrupa'daki refah dönemi ve Sovyetler'in çözülüşü sonrası, 90'lar sonrası vahşi kapitalizme dönüş dönemi evet. şeklinde üç dönemi belki ayırabiliriz. Şimdi ilk önce şöyle bakabiliriz. Nasıl başladı? Ee, Marx'ın da o coşkuyla anlattığı o kapitalizmin ilk yılları, evet. endüstri devrimi vesaire. Şimdi... Ee, bu süreçlerde biz şunu görüyoruz. İnsanoğlu daha önce hiç görmediği bir gücü uyandırmış oluyor. Hı -hı. Büyük bir enerjiyi uyandırmış oluyor. Buhar enerjisini kullanıyor. Enerjinin değişik şekillerini kullanmaya başlıyor. Sanayi gelişiyor vesaire. Daha önce tanık olmadığı, daha önce hep doğayla iç içe, Doğayla bir savaşın içinde. Bu sefer farklı bir e, üretim sürecine ve kitlesel bir üretim sürecine gidiyor. Bu doğalın da... ...tanınmamış bir alan yaratmış oluyor. <Gülüyor> Örneğin bir işçiyi siz... E, ...köyde çalışan... E, ...ve sürekli... E, ...doğa olaylarıyla kendisini... E, ...ayarlayan, <Gülüyor> düzenleyen... ...bir kişiyi bir fabrikaya sokuyorsunuz. Ve Engels'in tanımıyla... ...güneşi göremeyen bir nesil yaratıyorsunuz... Kesinlikle. ...İngiltere'de. Güneşi hiç görmüyor... ...insanlar. Fabrikada, küçücük... dadacık ortamlarda... E, ...çalışıyorlar ve biz... E, ...o yıllarda şu bilinmiyor bile. E, acaba yamuk oturması ergonomiye aykırı oturmasının buna sağlığı ne biz sadece bazı olgular üzerinden belki bunu <gülüyor> görüyoruz. Yine kitabımda ben bahsettim Yani o yıllar e, baktığınız zaman e, işçilerin şöyle 25 30 yaşındaki bir işçi 16 17 evet. yaşındaki bir çocuk görünümünde... Ben çok ilginç bir gözlemi anlatayım. Eşimle e, Paris'e gittiğimiz zaman orada Paris <gülüyor> Komünü ile ilgili bir eee de bir küçük müze vardı. O müzede Paris komüncülerinin, komünarların fotoğraflarını gördük. Biz inanamadık. Yani 12-13 yaşında çocuklar. Değil ama, değil ama yani hı. Fransız işçi sınıfı da öyle gelişme bozukluklarına çok yol açıyor. Yani eee 1700'lerin 1600'lerin o orta çağın evet hep karanlık bir orta çağdı. O sözde sağlıksız insanın çok daha sağlıksız bir Aile versiyonuyla geçti, biz kardeş kardeş yakalıyoruz açıkçası. Peki ilk karşılaşma Hani biraz daha doğal yani hı hı. mücadele eden insanların sanayi fabrika ortamıyla hı hı. karşılaşmaları... buradaki tabii bilinmemez, bilinmeyenlerle beraber hı hı. E, oldukça yoğunlaşan ve birdenbire yeni bir olgu olarak, bir olumsuzluk olarak insanlığın hı hı. önüne çıkan iş kazaları. Gelelim Sovyetler e, dönemine. E, çünkü e, insanlar e, yakın zamanımızda yani Turgut Özal döneminden sonra belki yani işçi sınıfının ortadan kalktı. Artık her şeyin robotların idare ettiği, böyle sınıfsal çekişmeler falan. <gülüyor> Kalktığından bahsediyorlardı ee, ama sizin kitabınızda tamamen iş kazalarından hareketle bunun hiç de böyle olmadığı, hı hı. O, o işçi sınıfının ortadan kalkmadığını çok net olarak görülüyor. Biraz oraya girelim mi? Sovyetler Birliği ve e, 1917'den sonra e, kazanımları oldukça fazla olmuş. E, ee, çok da ilginç. E, şimdi... Şey Zaten şey, işçi sınıfının ortadan kalkması demek, yani kapitalizm koşullarında bunu öne sürmek zaten bir şey. Bilim dışı, <gülüyor> maddi hiçbir temeli olmayan bir tez. Bunu bir tarafa bırakırsak, 1917 devrimi sonrası Sovyetler döneminde iş sağlığı, işçi sağlığı, iş güvenliği gibi ifadelerin biz kullanılmadığını görüyoruz. Bunun yerine kullanılan ifade aslında çok net, emeğin korunması. <gülüyor> Yani emeğin korunması der ki, derken aslında bir sınıfın korunmasından hı hı. söz ediliyor. Ve e, sadece iş yeri bazlı değil zaten bakış açımızda öyle olmalı bizim iş güvenliği ve e, işçi sağlığı meselesine. Beslenmeden tutalım e, barınma koşullarına kadar o barınma koşullarıyla ulaşım koşullarıyla çalışma koşullarının bir uyum halinde olması. Hı hı. E, emeğin korunmasının e, yaşamın her evresinde. E, i̇ş yeri hekimliği e, onun haricinde koruma e, tedavi edici değil koruyucu hekimlikle her aşamasında bir arada düşünmeyiz çünkü şunu söyleyelim üretim süreci toplumdan bağımsız bir şey değilse <gülüyor> siz üretim sürecindeki sağlık problemleriyle yaşamın diğer alanındaki sağlık problemlerini birbirinden ayıramazsınız. Yani ben hastalandığımda hastaneye giderim iş yerinde başıma geldiğinde iş yeri hekimine giderim şeklinde bu suni <gülüyor> ayrımın ortadan kaldırılması. E, gerekiyor ve Sovyetler birliği döneminde inanılmaz e, adımlar atılmış kazanımlar. E, yani 1990 yılında kanameli iş gününde 8 saat indiriyor evet. daha sonra e, e, 27'de 7 saate farklı alanlarda çalışan işçiler için 6 saate. ...bazı kategorilerde örneğin Civa sanayinde ...dört saate indiriyor. Evet. Yani, e, ciddi olarak çalışma saatleri... ...bırakın hani e, alınan önlerine... ...çalışma saatleri açısından da... ...bu emeğin korunması ve emeğe saygının... Hı -hı. ...çok ön plana çıktığını görüyoruz değil mi? Kesinlikle. E, örneğin Civa'dan örnek... Hı -hı. ...verebilirsek... E, ...şimdi meslek hastası benim alanım değil. Hı -hı. Yani ben hekim değilim. Ama en azından şunu biliyorum... ...biz risk yerlerinde... E, ...öne koyduğumuz şeylerden bir tanesi... ...bir işçinin maruziyetinin... ...en azından azaltılması... Hı -hı. E, zararlı bir madde olabilir ki çeşitli koruma önlemleri alınır vesaire ama en azından deriz ki biz 8 saat çalışmasın bu işte 4 saat çalışsın 3 saat 2 saat. maruziyetin minimum e, düzeye Hı -hı. indir. Peki biz bunu ne zaman söylüyoruz? Biz bunu aslında 70'lerden 80'lerden sonra söylemeye başladık kapitalist dünya olarak. Hı -hı. Bakın 1920'lerden bahsediyoruz Sovyetlerde. 1920'lerde bu söylenmeye başlanmış. E, onun haricinde e, fabrikalarda ee, şunun da ben altını çizmek istiyorum Bu da önemli bir husus bence ee, Kadın emekçilerin korunması hı hı. hususu Şimdi e, meslek hastalıklarına Baktığımız zaman e, Örneğin maruziyet ile ilgili tartışmalarda da bizim baz aldığımız şey Her zaman yetişkin Sağlıklı bir erkek bireydir hı hı. Kadın emekçilerin Sorunlarıyla ilgilendiğimiz zaman Biz her zaman onların üremeyle ilgili Sorunlarına hep e, Odaklanmış oluruz Halbuki kadın fizyolojisi ile erkek fizyolojisi farklı, farklı olduğu ilk kez Sovyetler döneminde hmm. tartışılmaya başlanıyor ve maruziyet limitleri tamamen farklı şekilde belirleniyor ve şu çok ilginçtir. Maruziyet limitlerine baktığımız zaman Sovyetlerde inanılmaz düşüktür. Ee, onu soracaktım. Bütün bu alınan önlemler işte iş saatinin kısıtlanması, e, belirli sektörlerde daha az süre çalışılması filan. 1917'lerde, 27'lerde filan bu önlemler, kararnameler yayınlanmış. Hı hı. Kurallar, kanunlar hı hı. çıkmış. Peki bunlar o dönemde bir azaltmış mı? E, statistik olarak da kazaları ya da e, iş güvenliğindeki sorunları. Şimdi azaltmış e, ve e, özellikle Var mı de... hesabı? Çok fazla açıkçası Hı -hı. bu konuda verimiz yok. Benim de sağ olsun bir yüksek lisans öğrencim Rusya Federasyonu Hı -hı. vatandaşı idi. Onun sayesinde ben Hı -hı. orada üretilen bazı şeylere, bilgilere ulaşma şansı buldum. Biz maalesef pek çok konuda yani kapitaliz Hı -hı. dünya olarak orada ne olup bittiğini Bilmiyorum. aslında hiç bilmedik, hiç Hı -hı. öğrenemedik. Ve maalesef şu anda da çok fazla Bilmiyorum, nitelikli de. bilgiye biz ulaşamıyoruz... Şunu bildik işte Sovyetler uzaya gitti şu falanca silahı geliştirdi şunu yaptı bunu etti falan ama. ama o kadar. Aynı onun ötesini var. biz çok fazla bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Birincisi insan ömrünün ortalama insan ömrünün hem kadınlarda hem erkeklerde muazzam artışı <gülüyor> konusunda çok net istatistikler var. Bu sadece Sovyetler birinde değil Küba'da da aynı evet. şekilde. Ve çok net başka bir istatistik var elimizde. Bu gerçekten inanılmaz bir yıkımdır aslında. 1989 ila e, 94 yılları arasında ortalama bir Sovyet vatandaşının ömrü 10 yıl azalmış. Şimdi Hı -hı. ne olmuş acaba? 89-94 yılları arasında Sovyetler Birliği savaşa girmedi. Sovyetler Birliği çözüldü. İşte işte bağımsız cumhuriyetler e, ortaya çıktı vesaire. Böyle bir yani sosyalizmin çözülüşü. Şimdi sosyalizmin çözülüşü insan ömrünü 10 yıl gerile yani en azından böyle düz bir mantıkla baktığınız zaman bunu görüyoruz. Peki neden böyle oldu? O yıkım sonrasında şu anda e, Rusya Federasyonu'ndaki e, ha, gerek halk sağlığı gerek e, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerine baktığınız zaman muazzam bir geriye gidiş vardır. Yeni yeni toparlamaya başladılar. Onu da söyleyeyim. Son iki üç yıldır artık buraya kadar gidiş, geri gidiş işte bir durdu demek lazım. Çünkü kendi ar artık altını oymaya başladı. Verimlilik yani evet. çalışılacak işçi kalmadı. Neredeyse sağlıklı çalışılacak işçi kalmadı. Evet. Şimdi bir in, ortalama insan ömrünün 10 yıl geriye gitmesi açıkçası bize şunu bu gösteriyor. bu kadar kısa bir zamanda. Dediğinde. Bu kadar kısa zamanda. E, bunun sadece e, çalışma koşulları vesaire değil toplumsal ölçekleri. Çünkü e, düşünsenize sürekli gittiğiniz kontrol, e, kontrole gittiğiniz hekiminiz bir anda sizden para istemeye başladı. Evet. Ve ortadan kalktı, kaçtı. Başka bir ülkeye gitti. Orada doktorluk yapmaya başladı. İş yerinize bir gittiniz bir baktınız satılmış. Yani bir rubleye evet. E, evet. birisine satılmış ve orada iş hekimi göremez oldunuz. E, bu ve benzeri şeyler toplumsal yaşamda e, açlık, yoksulluk vesaire ile de birleşince gerçekten çok ciddi bir evet. e, şeyle karşılaşıyoruz. E, Sovyetlerde Şunun altını sürekli çizmek gerekiyor gerçekten. Yani bizim e, koruyucu sağlık hizmeti 60'larda birlikte yani Cumhuriyet'in kazanımlarından bir tanesi bunu kesinlikle altını çizmek evet. gerekiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerini siz ne kadar geliştirirseniz o toplumdaki e, evet. sağlıkla ilgili verilerde muazzam bir geriye gidiş görürsünüz ve koruyucu sağlık e, hizmetlerinin her zaman üretim süreçleriyle yani iş yeri hekimliğiyle iç içe olduğunu Hı. görüyoruz biz Sovyetlerde bizde bu tamamen ayrılmış durumda her iki son dönem iş yeri hekimliği sınavları iş güvenliği uzmanlığı yeni yasal düzenlemelerde de bu işin tamamen bir piyasa alanı haline Hı. geldiğini maalesef görmüş oluyoruz Peki bir müzik arası verelim müzik arasından sonra e, Sovyetler Birliği'nin e, çözülmesinden sonra e, o dönemde hani e, tamam artık her şey bitti e, çok güzel oldu denilen dönemde e, işin biraz daha e, dramatikleştiğini göreceğiz. İlk parçamız John Baez'den geliyor Here's To You. 24.9 Açık Radyo'dayız 24 Ocak Cuma günü ee, önce sağlık programındayız ve e, İstanbul Teknik Üniversitesi üyelerinden sayın doçent doktor Gürkan Emre Gürcanlı ile işçi sağlığı e, ve iş güvenliğine sınıfsal bir bakışı konu alan işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü yeni çıkan kitabını yazılama evinden çıkan kitabını konuşuyoruz bu bağlamda ki Ocak 2014'te 1. baskısı elimde kitabın birazcık bu konunun tarihsel gelişimi sürecine bakıyorduk ve Sovyetler Birliği'ndeki bütün kazanımlardan sonra birdenbire bu neoliberal dönem gelecek herhalde yeni ve vahşi kapitalizm Hı. hani sınıfların ortadan kalktığı artık herkesin refaha koştuğu <gülüyor> dijital çağı diye tanımlanan bu çağda neler oldu işci iş kazaları açısından. Çünkü bugün bakıyorum mesela Türkiye'ye de belki buradan yavaş yavaş gireriz. İlginç bir bilgi var. Aslında eskidi galiba değil mi? Değişti. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ayrıldı görevinden bildiğim kadarıyla. Selahattin onayladığına göre ayrıldı. O biliyor çünkü bakanlığın içini. Türkiye'de Çin ve Tayvan'dan daha düşük maliyetli iş gücüne sahibiz diye çok övündüğü bir cümle var. Evet. Evet. <gülüyor> Buraya doğru gidelim <gülüyor> bakalım. Ee, şimdi aslında yine tarihsel süreç içine baktığımız zaman Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de şunu görüyoruz. Örneğin hala o, o tüzükler mı? Tüzüklerin kaldırılmasına ilişkin bir e, yeni tüzük e, taslığı var. Çünkü tüzüğü tüzükle ancak kaldırabiliyorsunuz. E, örneğin 1973 yılında çıkan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü. <gülüyor> 1974 yılında çıkan e, yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü. Bunların yerini şu anda yapıda e, iş sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği e, ve hala çıkmamış olan iş sağlığı ve e, güvenliği yönetmeliği var. Şimdi o dönemin tüzükleri ve maden işlerinde <gülüyor> işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğü gibi o dönemin yönetmelikleri tüzükleriyle bugünü kıyasladığımız zaman biz şunu görüyoruz. O dönemde inanılmaz ayrıntıya gidilmiş <gülüyor> ve siz sadece tek bir tüzüğü alarak, elinize alarak gerçekten pek çok şeyi önleme alabilirsiniz. Ama özellikle 90'lardan sonra 80'lerde yavaş yavaş başlıyor ve şu anda bizim tamamen değiştirdiğimiz, dönüştürdüğümüz Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerinde biz çok üstün körü, çok genel ifadeler kullanıldığını görüyoruz açıkçası yönetmeliklerde. Ha şunu tabii söyleyelim. Yönetmelikle her şeyi düzenleyebilir miyizsin? Hayır. Hı. Ama bir yönetmelik veya bir tüzük ayrıntılı bir şekilde her şeyi ele almak zorunda da benim kanaatimce. He, Peki yönetmelikle biz bunu düzenleyemezsek nasıl düzenleyeceğiz? Muhakkak surette denetim ve kontrol. E burada da biz açıkçası devletin e, çok ciddi sıkı bir şekilde denetimini e, gerekli olduğunu söylemek zorundayız. Sovyetler Birliği'nde bu iki şekilde yapılıyor. Daha doğrusu üç şekilde bir işçilerin kendi kendini denetimi, e, sendikaların e, denetimi... Ve aynı zamanda da devletin evet. bizzat denetimiyle tüm e, iş yerlerinde böyle bir denetim söz konusu. Ancak bu denetim e, beraberinde şunu da getirir. E, siz bir anda çok güzel kâr ederken Aa şu önlemi al dediğinizde örneğin bir otomotiv fabrikasında bir günlük e, o işin durması inanılmaz bir boyutta zarara Hı. yol açacaktır. Veya bir şantiyenin kapatılması. Bunların biraz esnetilmesi gerekiyordu, Hı. Yumuşatılması gerekiyordu ve özellikle 80'lerde ki... Maden ve e, özelleştiren demir yolu işletmelerinde İngiltere'de biz bunu görüyoruz. İş kazalarının inanılmaz bir şekilde arttığını Hı -hı. görüyoruz. Şimdi e, bu konuyu incelediğim bir bölüm var. Açıkçası ilk önce şöyle başladım. Evet biz işte emekten yana insanlar, solcular deriz ki taş alan sistemi öldürür. Hı -hı. Tamam çok güzel de. Şimdi biraz da yazım e, amacım oydu bu kitabı. Bunu söyleyen insanların bunun da bilmesi geliyor. Gerçekten böyle mi? Bir, birinci soru bu. İkinci soru peki uygun illiyet bu nedir taşeron sistemiyle? E, i̇şçi sağlığı, iş güvenliği arasında. E, bunu biraz incelediğimiz zamanda e, gayet bilimsel olarak yönetim bilimleri açısından baktığımız zaman siz herhangi bir işletmeyi yönetmek için en basit şey her konuda koordinasyondur. Eş güdümü koordinasyon sağlamak durumundasınız. Peki bir inşaat e, sanayini düşünelim. Elektrik dağıtım ağlarını düşünelim. Hastaneleri düşünelim. Pek çok örnek verebiliriz taşeron sisteminin girdiği. E, sizin ne yapmanız gerekir? Çalışan her taşeron arasında bir denetim kurmanız gerekir. Şimdi taşeronlar birbiriyle bağımsız, tamam, e, tamam, tamam. E, kopuk. tamamen tamam. kopuk şeylerdir. E, ticari e, varlıklardır Hı. aslında inşaat sektöründen ben size çok basit bir örnek verip bir o hiyerarşiyi anlatmak istiyorum aslında. Çok büyük bir hazır giyim sanayicisiyim ben. Ve İstanbul'un gelişmekte olan bir bölgesinde bir AVM açılacak. Ve o AVM'nin yatırımcısına ben gidip şunu söylüyorum. Kardeşim bana şu tarihte bu dükkanı, mağazayı açacaksın. Aksi takdirde işte tazminat alırım. Çok büyük bir hazır giyim firması. Yatırımcı firma o AVM'i bir an önce açmak için... Hemen bir eser sözleşmesi imzalıyor. Bir müteahhitle anlaşma imzalı. Peki müteahhit dediğimiz o büyük inşaat firmaları aslında nedir? O büyük inşaat firmaları aslında inşaat falan yapmıyor. O inşaat hmm. firmaları aslında komisyoncu hmm. büyük oranda. Şimdi normalde ne yapar büyük firmalar? İnşaat sektörünün yapısı gereği gider alt yüklenicilerde. Anlaşma yapar işte e, ne bileyim kazı işine ayrı bir alt yükleniciye bir beton, e, beton kısmını, kısmını kaba inşaatı çevre Her yapan ayrı gruplar var. Ayrı gruplar var. organize ediyor bir parça. Onun da <gülüyor> altına inelim. Alt yükleyici. Alt yükleyicinin altında taşeronlar. Daha basit işleri yapan. Kalıp taşeronu, demir taşeronu vesaire. Bunun altında ne var? Bunun altında da beş kişilik, on kişilik, on beş kişilik küçük işçi ekipleri. Küçük ha. ekipler. Kimdir bu işçi ekibi? Ee, atıyorum Emre Gürcanlı, Mehmet Gürcanlı, Ahmet Gürcanlı. Soyadları genelde bunların hep aynen. Herhangi bir köyden gelmiş. işi demircilik olan. <Gülüyor> Genelde de Kürt dillerinden gelmiş ve Karadeniz bölgesinden gelmiş. Hı -hı. Çok ilginçti. Şimdi hemen bir parantez açayım. Hı -hı. İnşaat Hı -hı. sektöründe en fazla ölen e, işçilere baktığımız zaman genelde aklımıza Kürt emekçiler gelir. E, bu kimi yıllar e, Karadenizli emekçilerin sayısı çok daha fazladır aslında. Hı -hı. Dolayısıyla yani bu şekilde e, ifadelere çok fazla Hı -hı. şey yapmamak gerekiyor. Yani bir şey söylerken en azından... Bir incelemek de gerekiyor. Kalıp taşer onları vesaireye baktığınız zaman çoğu Karadenizlidir çünkü. Ve ölümlerin büyük bir kısmı da kalıp yapımı ve sökümünde Gerçekten. gerçekleşir. Hı. Neyse parantezi kapatmış olayım. Şimdi bu hiyerarşiye bakalım. Tepedün büyük bir giyim firması, AVM büyük anlış bir müteahhit. O hiyerarşinin en altında beş kişilik, beş on kişilik mi? grup. Şimdi siz iş güvenliği uzmanısınız yeni yasaya göre o şantiyeye gittiniz. O üç kişilik beş kişilik onlarca yüzlerce grup arasında koordinasyon sağlayacaksınız. Efendim, gerekli önlemlerin alınması konusunda hangi iş hangi işten gel sonra gelir işin planlanması bu muazzam zor bir faaliyettir açıkçası. E şimdi aslında biz inşaat denen şeyin o beş on on beş kişilik küçük ekipler tarafından yapıldığını görmüş oluyoruz. Şimdi o ekibin yapısına baktığımız zaman işte köyden gelmiş akrabası şusu busu ben bunu nereden biliyorum? Çünkü incelediğim e, bilirkişi dosyalarında Soyak ölen mi? kişi ve sanık aynı soyadı taşıyor. Hmm. Çünkü işvereni patronu olarak lanse edilen kişi de aslında onun amcaoğlu Tabii. ve onunla birlikte sözde taşeron olarak orada karşımıza çıkan bir kişi. Şimdi inşaat sektörünün bu yapısını gördüğünüz zaman e, bu yapıda en tepedeki kişi size şunu söylüyor... Bu inşaatın şu tarihte bitmesi lazım. Neden? Çünkü mı öyle istiyor. O tarihte bitmesi için ne yapmanız gerekir? Siz küçük beş kişilik bir ekip olarak hemen o işi bitirip başka bir işe gideceksiniz. Oradan başka bir işe gideceksiniz vesaire. Üstteki kişi sürekli üzerinizde bir baskı oluşturuyor. Bu hiyerarşik baskı. Ve ee, çok e, beğendiğim bir tabiri gam, e, Sayın Hocamız Gamze Yücesan Özdemir'in Bu profesör doktor e, Gamze Yücesan Özdemir'in despotik emek rejimi diyor örneğin bu. Hı hı. Despotik emek rejimi yani bu sistemde siz bir despotik rejimi e, mikro olarak kendi şantiyenize kurmak zorundasınız. O beş kişilik on kişilik ekip üzerinde sürekli bir e, neredeyse kırbaçla ...çalıştırmak durumundasınız evet. ve... ...bu çalışma mekanizmasında biz baktığımız zaman... ...yani tarihe daha da eskiye gittiğimizde... E, ...Mısır piramitlerinin yapım sürecinde... ...ikine hmm. e, çok benzer bir şey olduğunu görüyoruz. Farkı şu... E, ...Mısır piramitlerini yapan işçi daha örgütlüydü. <gülüyor> Çünkü tarihlerde neredeyse ilk <gülüyor> grevini yapmışlardı... ...ve... E, ...haklarına düşen nohut miktarını ...nohut arttırmayı e, başarmışlardı. Aynen. Açıkçası. E, bu yapı içinde. Ya ben şunu sormak istiyorum. Yeni mezun bir arkadaşımız, yeni mezun bir öğrencim gidiyor ve iş güvenliği uzmanı oluyor. Yeni yasaya göre de muazzam sorumlulukları var. Ne yapabilir? Hem bir de şunu söyleyelim. İş güvenliği uzmanı dediğiniz kişi kimden? Devletin görevlisi değil. O inşaat şirketinin bir elemanı. Siz kendi... Patronunuzu işin doğrusu denetleyeceksiniz. denetleyeceksiniz. Tamam. Denetlemezseniz de şöyle bir şey var yasada meslekten men ediliyorsunuz. Hı. Yani kendi patronunuz gidip devlete şikayet etmek durumundasınız Yani tam anlamıyla iki arada bir derede. Hı. Sadece Tekrar işçiler değilim. değil aynı zamanda Hı. mühendisler, iş güvenliği uzmanları Denetçiler da muazzam, muazzam mağdur durumda aslında. <gülüyor> Peki e, biz şimdi bu toplumsal bir olgu olması gerektiğinden ve Sovyetler Birliği e, dönemindeki yani yarar kazanımlardan bahsettik. Biraz daha e, inşaat sektörü ve ölüm yaralanmaları arasındaki bağlantı ile işte taşeron sisteme buna da değindik. E, Hı -hı. Önce. E, aslında e, daha soracaklarım var ama örneğin şu e, yavaş yavaş e, ama yok. Önce bir müzik arası daha verelim. Hı -hı. De. istersen. Tamam. daha sonra biraz e, güncel sorunlara bu kentsel dönüşüme bakabilir Geliriz. Bir de Türkçe parça çalalım dedik ve programda bir Cem Karaca parçası koyduk. Tamirci çırağı. an bir ateş düştü yanar ha yanar yanar ümit çıkar lemenekmeye umar ha umar umar eller ok yumuk yumuk o gelin tırnakları neralara kislesin şu avcun asırları otomobili Tamir'e geldi dün bizim tamirhaneye görür görmez murularak başladım beni sevmeye ayağımda uzun etek dalga dalga saçları ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları. Ustam seslenedi uzaktan, oğlum takımlar Bir romanda okumuştum, buna benzer bir şey Çildi, parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı Ne olmuş, nasıl olmuşsa, aşık olmuştu genç kız Yine böyle bir durunda tamirci çırağını ustam atedim ki bugün gimeyeptulumları arkası kuslu aynamda daradım sarımsarı gelecekti bugünü geri arabayı almayayım o Belki hayali, belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali, belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Böylece balka kaldım gözümü ayırmadan Böylece balka kaldım gözümü ayırmadan Arabanın kapısını açtım açtım girsin içeri Arabanın kapısını açtım girsin içeri Kaldı hilalle sorduk kim bu serseri? Kaldı hilalle sorduk kim bu serseri? Çekti gitti arabaya, exozuna doludur. Gözümde yaşlar, ar ar sırtı. O notte di sen ich dich kau die deri sen işçi kal, Is this Is this all? Did we do Is this? Cem Karaca seslendirdi. Tamirci Çırağı 24 Ocak 2014 günü doçent Doktor Gürkan Emre Gürcanlı ile e, işçi sağlığı ve iş güvenliğine sınıfsal bir bakış alt başlıklı kitabına işleneceği herkesin bildiği bir cinayetin öyküsünü konuşuyoruz. E, bu kitap Ocak 2014'te çok kısa bir süre önce çıktı yazılama e, yayınlarından. E, evet bir parça e, bu sona doğru gelirken e, istersen daha güncel bir soruna bu kentsel dönüşüme yıkımlar ve asbest sorununa değinelim. Ee, gördüğüm kadarıyla buna ait de bir takım raporlarım var. Kitapta büyük farklı yerlerde yer alsa da bir raporunda ...kentsel dönüşüm sürecinde... ...yıkımlar ve asbest riski üzerine yazdın... ...bir e, makalede gördüm... E, hı hı. ...bu konudaki e, düşüncelerini... ...ve e, 20 yıllık süreçte... ...bu kentsel dönüşüm sürecinde... ...7 milyon bina, bu Türkiye'deki rakam... evet, evet. ...7 milyon bina elden geçecek... ...400 milyar dolarlık... ...olduğu belirten bir yıkım süreci... ...Türkiye'yi beklemektedir diye başlıyor makalen... E, bu inşaat sektörü zaten son on yılda galiba en e, ön plana çıkan e, en fazla rantın döndüğü bir sektör haline geldi. Hani bu yatsımaz bir gerçek değil mi ben Evet. evet. Ee, peki 7 milyon bina ne kadar çok işçi çalışacak ne kadar çok e, ekonomi dönecek diye sevinenler de vardır belki ama getirdiği sorunlardan bir tanesi de galiba bu e, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı iyi arkasında tanımladığı e, en kanserojen maddeler arasında, listesinde birinci sırada birinci grupta yer alan e, asbest sorunu. Biraz buna bakalım mı? Tabii. Ee, Şimdi e, yani Türkiye'de ve dünyada asbest e, yani pek çok ülkede yasaklandı. Hmm. Türkiye'de 2010 yılının sonunda e, asbest yasağı, üretilmesi ve kullanılması hmm. yasaklandı. Tamam çok güzel şu anda üretmiyoruz kullanmıyoruz ama, ama. <gülüyor> e, şu ana kadar e, asbest üretildi kullanıldı. E, şş, peki nerede Nerede bu asbest? Bak? Hmm. Ben bir inşaat mühendisi olarak bir inşaata, bir binaya baktığımız zaman... ...binalarda özellikle yalıtımla ilgili hı hı. noktalarda... ...çünkü çok iyi bir yalıtım malzemesi asbest. Yalıtımla ilgili noktalarda biz asbestin kullanıldığını görüyoruz. Çatı yalıtımı olsun, eski elektrik olanın yalıtımı olsun... Doğalgaz kazanları veya kömür kazanlarının yalıtımı vesaire. Yani genel olarak şunu söyleyeyim. Yalıtımla ilgili her yerde biz asbestle Hatta karşılaşıyoruz. Ha. Hatta bazı köylerimizde doğrudan işte beyaz çimento olarak e, köylerinde kullandığı duvarlarına e, sürdürüyor. Çünkü e, ısı yalıtımı için kullandı. Ama o köylerde çok ciddi kanser patlamalarının olduğu da geçmişte yapılan halk sağlıkçıları tarafından yapılan çalışmalar gösteriyor. Şimdi asbest durduğu yerde çok fazla zararı olan bir şey değil. Ama işin içinde yıkım. ...girdiği zaman... Solundur ...kentsel dönüşüm dediğimiz zaman... ...ve tabii ki solunduğu zaman... ...havada asılı kaldığı zaman... Hı -hı. ...ki ben yani İstanbul havası bir lodosu... ...bekledik örneğin geçen yani. haftalarda... ...neredeyse bir hafta on gün boyunca... ...kımıldamıyordu hava. ...hava kımıldamıyordu, havada... E, o, ...hava var. kirliliği partiküller havada kalıyordu. Şimdi o havada kalan partiküllerin arasında... ...asbest partikülleri de var. Peki asbest nasıl ortaya çıkacak? Eğer siz binayı pat diye patlatarak... Ee, öncesinde e, asbest bertaraf etmeden yıkarsanız bu tozlar çevreye yayılmış olacak. Basit bir örnek vereceğim. Yani bu konuda e, bence bir duyarlılık en yakın zamanda e, evet. e, geliştirilmeli Fikirtepe bölgesi. <gülüyor> e, Fikirtepe bölgesinde e, o bölge bütün olarak ve eş zamanlı yıkılacak bildiğim kadarıyla. Yani tekil olarak değil yani büyük oranda Fikirtepe e, eş zamanlı olarak yıkıma e, maruz kalacak. E, evi yıkılmayan kişilerin durumu. Kadıköy ve o yakın bölgedeki e, insanların soluyucu asbest miktarı vesaire. E, örneğin çalışmak sağlığa dedi kitabının yazarı Hı -hı. gelmişti. En e, O da bahsetti. Türkiye'nin Çernobil olacak ifadesini kullandı. Asbest yerden. üzerinden. Asbest söylüyorum. üzerinden Peki hemen parantez yanlış anlaşmaması için sadece yıkımı yapan ve o yakın olarak inşaatı yıkılmakta olan inşaatta çalışan işçiler açısından değil. değil havaya değil. karışıp çevredeki hiç değil. ilgisiz insanları da değil tabii mi? Tabii ki. Değil. Bununla ilgili ben çok ilginç bir örnek vereyim. Asbestle ilgili araştırmalar yaparken Hollanda'da, işte Hollanda'da yaşayan Türklerle ilgili bir web sitesinde bu haberi gördüm. Bir işçinin ağzından anlatılıyor, bir Türk işçisinin ağzından anlatılıyor. Konu asbest vesaire değil ama. İşçi evine gidiyor, bir anda belediye yetkilileri önünü kesiyor. Hayır diyor, evine giremezsin. Neden giremem? Çünkü sizin yan binanız yıkım kadar da alındı ve yıkılacak. Siz bir ay boyunca evinizde giremezsiniz. Ama ben mağdur oldum vesaire. Belediye neyse parasını veriyor, otelde kalıyorlar bir ay. Ona kalacak yer sağlanıyor. Şimdi biraz incelediğiniz zaman ben tabii farklı açıdan baktım bu habere. O yıkım için yıkım kadar da alınmış evin büyük çevresindeki büyük bir kısmın çember halinde tahliye edildiğini bir ay boyunca biz görüyoruz. Tek bir bina için yapılan şey bu. Bir ay boyunca sizin orada yaşamanız belediye tarafından yasaklanıyor. Tabi o haber bunu şey işte işçi mağdur oldu gibi bir tarzı He. vermişti. Yani evet. bu tamamen bağımsız başka bir haber. Ee, bu aslında çok e, ilgi çekici bir nokta. Ee, gerçekten doğru da yapılan şeyin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. orası küçük bir ülke. Ee, hani insanın değeri hı hı. daha farklı görülmekte. Biz bile Türkiye'de 20 yıllık süreçte yedi milyon binanın yıkılmasından evet. bahsediyoruz. Yani. Bu, bu ne yapmalı peki? Ee, nasıl engellenecek? Ee, Şimdi birincisi evet. Kentsel dönüşüm süreci ayrı bir tartışma. Yani bunun <gülüyor> çok büyük bir rant alanı evet. olduğu, e, çevre felaketi yaratacağı vesaire. Bu zaten uzmanları tarafından söyleniyor. Yani ben bunu şu anda vazgeçiyorum. Yani politikacılar ne yapsa sana yaranamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Çünkü yani yeni bir dünya edici, isteriz tabii, diyoruz tabii. Ee, evet, evet. <gülüyor> Ama şey açısından baktığımız zaman gerçekten eğer illaki bir binayı yıkacaksak e, zaten bakanlıkta daha yeni e, bunun eğitimini e, vermeye başladı. Bu konuda yeni yeni Hı -hı. duyarlı olmaya başladı. Bu tepkilerden dolayı ama bir binadaki asbest içeren malzemenin ilk önce tespit edilmesi Hı -hı. gerekir. Tespit edilen malzemenin özel asbest ambalajında çift katlı bir şekilde Hı -hı. E, ambalajlanması Asbestli malzemelerin bertaraf sahalarına götürülmesi. Yani normal bir çöpe atmıyorsunuz. Evet. Normal hafriyat sahasına da atıyorsunuz. Parçalamıyoruz hemen orada falan Parçalamıyoruz kesinlikle. koruyarak başka bir evet. yere Evet. Yani. Çünkü lifli bir malzeme olduğu için kırdığınız anda havaya geliyor. Evet. Evet. Ee, tamamen asbest bertarafı için ayrılmış sahalara götürülmesi Hı. gerekiyor. Peki bu işlemleri kim yapacak? Bu işlemleri bu konunun uzmanları yapacak. En son e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın web sitesinde de var. Bu işi yapacak kişilerin iş güvenliği uzmanı olması Hı. istendi. Ama bu daha çok çok yeni istenen bir şey. E, bizim asbestle ilgili yönetmeliğimiz var. Asbestin nasıl bertaraf edileceği vesaire çok ayrıntılı bir şekilde Hı. Hı. açıklanmış durumda. Yani yönetmelik açısından çok ciddi bir sorunumuz olduğunu düşünmüyorum. Sadece devreye sokulması var. Sadece şunu soracağım ben. Siz hiç e, yani bugüne kadar binlerce bina yıkıldı. Asbest bel tarafı yapılmış tek bir bina gördünüz mü? Yok ben hiç duymadım. Yani ben bir iki tane gördüm sadece. Yani binlerce binada bir iki tane. Hatta bir tanesinde de e, şimdi bakan olmayan Erdoğan Bayraktar galiba diğer bir yıkım hmm. sırasındaydı. Tam yıkım sırasında dedi ki, a bu binada asbest varmış durdurun yıkımı gibi evet. e, şey. Artık yani ciddi mi yaptığı show muydu onu bilemeyiz. E, tabii Sayın eski bakanın ama. E, yani dolayısıyla şu biliniyor. Siz bir anda yıktığınızda e, asbest havaya yayılacak. Hı hı. Şimdi ne yapalım dedik asbesti bertaraf edeceğiz ayrı bertaraf sahalarına götüreceğiz vesaire. Ona rağmen yıkım sırasında ıslatma teknikleri. Yani binlerce teknik önlem var. Islatarak yani o tozların havaya liflerin havaya yayılmaması yani için yani. önlemlerin alınması gerekiyor. Buna rağmen tüm bunları yapacaksınız ama yine de çevredeki e, halkı bir şekilde belli bir süre tahliye etmeniz gerekir orada çalışan kişilerin örneğin yani şu anda bir televizyonda olsaydık ben o fotoğrafları gösterirdim. Asbest bertarafıyla ilgili çalışan e, işçilerin kıyafetlerine baktığınız zaman hemen hemen bir astronot, astronot kıyafetine yani. benzer bir kıyafettir. Örneğin normal maske takılmaz, sırtlarında tüp vardır, oksijen evet. tüpü vardır, o şekilde nefes Öyle almalı. Olmalı. Yani kesinlikle o asbesti solumamaları. Belki gerekir. de asbest imha e, sektörü gibi böyle bir yeni bir... E, o da çıkabilir. Çıkarsa Tabii. eğer belki Osman Yüzyıl. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> yani kâdlı bir, kârlı bir olduğunu... Bel evet, evet. Belki de bu son kalan yedi dakikada hani buradan hareketle eğer asbeste ait başka eklemek istediğim bir şey yoksa şu önlemek ödemekten daha ucuz mu kısmına geçebiliriz hı hı. belki. Hani asbest bağlamında da bunu konuştuk. Madem oraya girebilir orada. Şimdi kitapta şu, şöyle bir bölüm var. Önlemek ödemekten ucuzdur mu acaba? Aslında bir hı hı. soru işareti var. E, bu maalesef bizim e, gerek inşaat mühendisleri gerek bu konunun iş güvenliği uzmanlarının çok sıkçı dillendirdiği bir şeydi. Yani biz hmm. burada şunu maalesef söyleriz. Ee, ya gerekli önlemleri alın. Eğer almazsanız herhangi bir işçinin ölümün sonucunda ortaya çıkacak tazminat vesaire sizin başınıza ağrıtacaktır hmm. şeklinde. Sanki e, sermayeyi ikna etmeye çalışırız aslında bu söylenme. Hmm. Aslında bu söylem yanlış. Şimdi gerçekten bu böyle olsaydı ben çok ciddi söylüyorum. Tüm sermayedarlarımız tüm önlemleri alırız. Hmm. Dolayısıyla önlemek ödemekten ucuz falan değil. Gerçekten sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı kurmak aslında kârları muazzam ölçüde düşüren, hmm. e, kâr oranlarında e, yıllara sari düşündüğünüzde muazzam ölçüde düşüren bir süreç. Dolayısıyla hiç kimse aslında önlem vesaire almaz. Peki nasıl alındı önlemler? Yani bugüne kadar niye önlem almak zorunda kaldı insanlar? E, sermaye sınıfı. E, çok net. Yani örgütlü işçi sınıfın olduğu yerde önlem alındı. Hı hı. E, tarihçi kısmında da gördük. E, Sovyetler Birliği'nin olduğu dönemde ve Batı Avrobatı refah e, toplumlarında... ...biz bunun yapılmak durumunda zorunda olduğunu gördük. Hı hı. Örneğin e, örgütlü Fransız işçi sınıfı bunu kazanarak elde etti. Hı hı. Alman işçi sınıfı bunu kazanarak, İngiliz işçi sınıfı bunu kazanarak elde etti. E, dolayısıyla birincisi işçi sınıfının örgütlü bir şekilde bunu talep etmesi ve bunu bir hak olarak istemesiyle gerçekleşti. İkincisi bununla birlikte devletin de bir sosyal devlet olgusu olarak yani kapitalist toplumlarda da aynı şekilde sosyal devlet olarak denetleyici ve e, gözetleyici bir fonksiyonunu e, ortaya çıkarmasıyla gerçekleşti. Yani denetim, gözetim Olmadan zorlayıcı mekanizmaları olmadan baskı mekanizmaları tırnak içinde söylüyorum baskı derken mekanizmaları olmadan e, kimse önlem vesaire almaz açıkçası. Bir takım gazete haberleri var programımızı bitiriyoruz yavaş yavaş bu işçi sağlığında göstermelik adımlar diye çıktı. İş güvenliği uzmanı sayısıyla övünerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yerleştirmeye çalıştıklarını söylemiş Çalışma Bakanı Hı -hı. böyle bir haber var. Ee, ve çeşitli haberler çıkıyor bu son günlerde en azından konuya duyarlı yazılı basında. Sağlığımız hiçe sayılıyor. Te tehlikedeyiz. Hı hı. Farklı sektörden kadın işçiler. Her gün iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili burun buruna çalıştıklarını anlatıyorlar. Taş Ocağı'nda iş cinayeti var. madende de neden çalışıyorsunuz gibi bir takım sorular var. Davut Paşa bilirkisi raporunu bekliyor. Hı hı. Bu haber var. İstanbul'da 21 kişinin evet. e, öldüğü 116 kişinin yaralandığı Davut Paşa patlamasından sonra. E, Manisa Köprübaşlı bir AKP'li belediye başkanı yüksek radyasyonla ilgili bu haberler ilçeye zarar verdiymiş. Halkın sağlığı için sayılıyor. Radyasyonu örtüyorlar biliyorsun. Bizden hani kağıt üzerine fay attı falan evet, da değiştirilir. Evet. Ee, ve işçi sağlığı için çıplak ayaklı araştırma sınıf mücadelesinin alt başlığıdan biri olan işçi sağlığı alanında emekçilerin siyasi eğitim ve örgütlenmesine olacak yeni yönetmelikler yaratmak zorunlu hale gelmiş ve bu nedenle diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası'nın çıplak ayaklı araştırma adı verilen ve işçilerin kendileri tarafından yürütülen model üzerinde e, çeşitli yayınlar var. E, bu tip haberler artıyor ve hı hı. konumluya duyarlılık artıyor mu tam bilmiyorum ama herhalde bu senin kitabında bütün sürecini, hı hı. tarihsel sürecini çok iyi özetlediğin, çok iyi tanımladığın yani bu sermayeyle ve onun kazanımlarıyla bu iş, iş kazaları arasında çok ciddi taban tabana bir zıtlık mı var? Evet. Ama şunu söylemek gerekiyor. Son dönemde ee, ...sadece şunu demek... Yani ...bunlar göstermelik adımlardı demek... E, ...çok olur, slogancı çok, bir... ...çok slogancı ve çok Şimdi Bunun yani. iki boyutu var. Birincisi... E, ...bu alan ciddi bir piyasa aslında. Burada hmm. piyasa yaratmak şeklinde bir... E, ...nedir? İşçi sağlığı, iş güvenliği ile ilgili pek çok... ...eğitim veren... E, ...ortak hmm. güvenlik olur. sağlık birimlerinin kurulması... ...iş güvenliği... E, 105 bin kişi iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmiş. Çalışma hmm. Bakanlığı'nın kazandığı... ...parayı düşünemiyoruz. İşin bu boyutu var. Bir de gerçekten... Ee, ...minimum düzeyde önlem alınmak isteniyor. Neden? Hı hı. Çünkü son 10 yılda taşeronlaşma oranı, hı hı. çalışma koşullarının geriye gidişi öyle bir noktaya geldi ki artık yani en dip noktadayız neredeyse. Değil yani, mi? Bakın dibe evet, vuruldu. Yani en mi? azından yani birazcık önlem alalım ki bir rekabet edebilirdik. Bakın hep ekonomik terimlerle evet, aslında sahipler de yola çıkılıyor. Ekonomik e, açıdan rekabet edebilirdik olsun. E, ne bileyim... Türkiye'nin itibarı olsun, şu olsun, bu olsun bu türden bazı şeylerle ilgili çabalardan dolayı biz bunu görüyoruz. Bunların gerçek bir çözüm getireceği mümkün değil, söylememiz hmm. mümkün değil. Ama en azından bir çaba var diyorsun. Bir, bir çaba var. O da ekonomik ama, nedenler. Ekonomik nedenler <gülüyor> ama bu çabanın kalıcı olması için ben çok net söyleyeyim. Ee, bir fabrikada sendika varsa, hmm. hangi Kesinlikle. sendika olursa olsun o fabrikada daha az işçi ödüyor. Evet. İki örnek Hı. Tuzla Tersaneleri ve Pendik Tersanesi askereye ait olan Hı. Pendik Tersanesi 10 yıl boyunca bir yerde 150'ye yakın işçi ölüyor. Diğer yerde iki kişi yaşamını yitiriyor. Hangisinde? Pendik Pendik'te iki de. veya üç işçi yaşamını yitirirken diğer tarafta 150'ye <gülüyor> yakın tersane işçisi yaşamını yitiriyor. Çok itirir. net bir örnek Neden varsa. ikisi? İkisi de aynı işi yapıyor. Tek fark sendikalaşma. Örgütlenme. Sendika, taşeron, Hı. kuralsız çalışma rejimi vesaire hepsini düşündüğünüz zaman aslında iç işe giren bir ...grift ilişkiler aranından biz bahsediyoruz. Peki ne yazık ki keyifli sohbete bir nokta koymamızın zamanı geldi sevgili Emre. E, programımızın süresini doldurup bitirmek zorundayız ama işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü kitabını gerçekten... ...hem konusu, e, konunun önemi, e, güncelliği hem de dili açısından ben tekrar tekrar üzerinde basarak e, önermek e, dinleyicilere istiyorum... Çok teşekkürler. Ben Vakit de çok geldi. teşekkür ederim. Çok keyifliydi seninle sohbet etmek. Umarım daha farklı ortamlarda belki farklı. Umarım tekrar bir arası oldu. Gerçekten sağ ol ayırdın. Içine. Efendim bugün de önce <gülüyor> sağlık programının sonuna geldik. Sizlere İmontan'dan bir parçayla veda edelim. Le Chant de la Liberation ya da Le Chant de Partizan. Partizanların şarkısı. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. <gülüyor> Entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vite Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.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 Chante compagnons dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh! oh. Sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar: Beti Gül Öngen ve Selin Badur. Açık Radyo Program Destekçisi olun.